Öncü şahsiyetler. Seslendiren Timur Çayır. Ebu Bekir er-Razi. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli nasihatlerinden birisi bu. Öyle ki, İslam'ın altın çağında Müslüman alimler Efendimizin bu nasihatine kayıtsız şartsız itaat etmişler, bu nasihati emir telakki etmişlerdir. İlmin peşindeki alimlerden biri de, Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya Er-Razi'dir. Batıda Razes ve Razis adıyla bilinen bu büyük filozof, kimyacı ve tabip, 865 yılında, İran topraklarında Rey'de dünyaya gelmiştir. Rey o dönemde önemli bir kültür merkezidir. Er-Razi de ismini doğduğu kentten almış, Er-Razi adıyla tanınmıştır. Razi ilk gençlik yıllarında felsefe ve edebiyatla ilgilenmiş, hatta şiir yazmış, utçalarak şarkı söylemiştir. Ancak sakalı bıyığı çıktıktan sonra, Artık musikiyle uğraşmak yakışık almaz diyerek tahsiline devam etmeye karar vermiş, bunun için de Horasan'a gitmiştir. Burada hekimlikte hatırı sayılır bir şöhrete kavuşmuş, sonrasında Halife Muktefi Billah onu Bağdat'a davet etmiştir. Otuzlu yaşlarındayken Bağdat'a giden Razi, Bağdat Hastanesi'nin başhekimliği görevine getirilmiştir. Değerli dostlar, Razi, geometri dışında bütün ilimlerde eserler vermiş. Ama temel olarak iştigal ettiği üç önemli bilim dalı olmuş. Felsefe, kimya ve tıp. Razi, cesur, hür fikirli ve üretken bir filozof. Yerleşik inançları sorgulayarak, antik ve helenistik dönemde ve kendi çağdaşları arasında önde gelen birçok düşünür ve ilahiyatçıyı eleştirmiş kendini tenkit edenlere karşı reddiyeler yazmıştır. Kimya konusunda Cabir bin Hayyan'ın açmış olduğu yoldan ilerleyerek yapısal dönüşüm kuramını benimsemiştir. Maddenin oluşumunu dört unsurun birleşmesiyle değil, atomların birleşmesiyle açıklamaya çalışmıştır. Deneyler yaparak saf elementi elde etmeye çalışmıştır. Çalışmaları sırasında yeni kimyevi maddeler bulmuş, yeni aletler ve deney yöntemleri geliştirmiştir. Bu alanda en önemli başarılarından birisi, farklı organik maddeleri damıtarak çeşitli yağlar, tuzlar ve boyalar elde etmiş olmasıdır. Tıp alanındaysa, dünya tarihinin önde gelen birkaç bilim insanından biri olmuştur Razi. Öyle ki, Hipokrat ve Galen'den sonra tıp alanında yaptığı önemli katkılardan ötürü Arapların Galen'i, Unvanıyla anılmıştır. Bugün tıp etiği ismi verilen bilim dalı ile ilgili görüşleriyle eşsiz bir hekimdir. Çocuk hastalıklarıyla ilgilenen ilk hekimlerden biridir aynı zamanda. Razi'ye kadar kızıl ve kızamık tek bir hastalık olarak değerlendirilirken, Razi bunların iki ayrı hastalık olduğunu ispat etmiştir. Hastanelere klinik sistemi yerleştiren ilk hekimdir Razi. Çünkü bir hastalığın teşhis ve tedavisinde tek bir hekimin kontrolüyle yetinilmemesine, hastayı aynı zamanda birden çok hekimin görmesi gerektiğine inanırdı. Ona göre hastanın günlük bulguları kaydedilmeli. Çünkü tedavi için hastalığın seyrinin takibi elzem. Derli dostlar, 17. yüzyıla kadar önemli bir tıp kaynağı kitab olarak kullanılan Havi, Razi'nin klinik notlarından oluşuyor. Ve efendim, alerjik astım hastalığını ilk keşfeden kişi Razi'dir. Sülfürik asit ve saf suyun mucidi de Razi'dir. Ham petrolü damıtarak gaz yağını icat eden yine Razi'dir. Hem tıp, hem kimya, hem felsefe alanında bizlere bıraktığı miras hesabı yapılamayacak kadar büyüktür. Ebu Bekir er Razi. 56'sı tıp alanında olmak üzere 232 eser bırakmıştır. Ne yazık ki bu eserlerden sadece bir kısmı günümüze ulaşmıştır. 924 yılında Rey'de vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır